Fakat bilakis siz dünya hayatını ve zevklerini tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret mutluluğu daha üstün, daha hayırlı hem de ebedidir. Bu elbette önceki sahifelerde İbrahim ile Musa'ya verilen sahifelerde de bildirilmiştir.